Hazırlayan ve sunam Çelenk Vafra. Merhaba, hoş geldiniz. Açık Radyo'nun yeni yayın döneminde yepyeni bir programla karşınızdayım. Ben Çelenk, hariçtan sanat programındayız. Size gezegenden kültür sanat haberleri getirmek üzere buradayım.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 E, ...yaratıcı e, sergi olduğunu... ...ve galerileri tanıyamadıklarını da... ...söylediler. Bunlar da birazcık hani... ...ekipten e, ipuçları. E, senin de söylediğin gibi... ...Evet, Hanruy'la... E, tanışıklığımız 2007... ...Bienneli'nin hazırladığı zamana... E, ...denk düşüyor. 2006 ve 2007'de... ...hep beraber çalıştık. İşte sen, ben, Hanru, <gülüyor> Big'e... E, ...ve pek çok arkadaşımız. E, ve ondan beri de... E, ...hem Hanruy'un... ...İstanbul BNN'nin danışma kurulunda olmasıyla hem aslında bölgeye ve burada olan konulara ilgisi nedeniyle İstanbul'la hep bir bağlantısı olduğunu da biliyoruz. Dolayısıyla aslında Roma'ya giderken de İstanbul'a yeniden bir şekilde ele almak istediğini zaten dile getirmişti. Ve bir aslında bir program hazırlığı var orada. Bugün...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 İstanbul e, ya da hani burada üretilenler e, aslında o anlamda da bunu belki çok da sadece kent sergisi olarak düşünmemek gerekir. E, elbette İstanbul'un özelinde pek çok şeye bakıyoruz ama bunları aslında ele alırken e, dünyanın başka yerindeki benzer kentlerde ya da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 ...mücadele edebilir miyiz, karşılık verebilir miyiz diye çevirebileceğim bir bölüm var. Burada e, direnişler, e, tüm kimlikler, e, kendisi, kend, birey olarak kendi şey, e, olduğumuz halimizde yaşamanın bir direniş noktasına geldiği durumlardan aslında söz ettiğimiz işler burada.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 Ve bu yüzden de aslında burada hepimiz sürekli üretmeye devam ediyoruz. Bir şekilde umutsuzken de ama o umuda tutunarak üretim yaptığımızı düşünüyorum. Çok ufak serginin hazırlama sürecine dair bir şey söyleyeceğim. Bu süreçte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 Ho Han başta olmak üzere e, Celen'in de dahil olduğu dört kişilik bir küratöryal ekibin emeğinin olduğu bir sergi. 8 Mayıs'a kadar Roma'daki Max'te ziyaret edilebilir. Hariçten sanat programındayız ben Çelenk.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 Ain't got no mother, ain't got no father, ain't got no brother, ain't got no children ...Matchtan Sanat programındayız, ben Çelenk. Nina Simon'dan... ...I ain't got no, I got life...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 Bitirilmemiş diyebiliriz. Rönesans'tan bugüne 197 tane yapıt var. %40'ı müzenin kendi koleksiyonundan. İşte Rembrandt'tan Turner'dan, Cezanne'dan, Picasso'dan tutun. işte Felix Gonzalez Torres'e, işte Rochenberg'e kadar geliyor. Burada yalnız bu bitirilmemiş, tamamlanmamış konusunu birazcık çekiştirmişler. Bir açılış sergisi için biraz...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 ...Tutku, Neşe, Öfke sergisinden bahsettik ama onunla da kalmadık. New York Sanat Gündemi'nden özellikle de bu New York'un büyük sanat müzelerinin... ...güncel sanat alanındaki Yıldız Savaşları'ndan evet. <gülüyor> da bize bir kesit sunmuş oldu. Bakalım iyi olan kazansın <gülüyor> diyoruz. Aynen. Ceren çok teşekkürler. Hariçten Sanat programı ben Çeleng. Önümüzdeki hafta pazartesi görüşmek üzere. Hariçten Sanat Gezegenden Kültür Sanat Haberleri